Pazartesi günü duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, yüceliğiyle övünen, övmesiyle yücelen, gücü her yerde geçen, gizliği ve açığı bilen Allah'a aittir. Rabbimiz, Hamd, ebedilik, azamet ve büyüklük sana aittir. Sen, göklerin ve yerin var edicisisin. Şiddetli yakalayış ve metin kuvvet sahibisin. Terbiye edendirin terbiyecisi, kullarının malikisin. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. Allah'ım, hainleri, hilekârların hilesini, zalimlerin zulmünü tut ve benden uzaklaştır. Çünkü ben sana sığınıyorum. İsteklerime sensiz sahip olamıyorum. İçimden geçenleri atmaya kadir olamıyorum. Ey kederleri gideren, gamları açan. Ey mazlumun duasına karşılık veren Allah'ım. Günahlarımın çokluğu sebebiyle bana azap etme. Beni bağışla, bana acı. Eğer beni cezalandırırsan günahımdandır. Ama eğer affedersen, Muhakkak ki sen güçlüsün ve hikmet sahibisin. Allah'ım, bizi ve dinimizi saldıranlardan koru. Ölüm anında imanımızı söküp alma. Senden korkmayan ve bize acımayanları bizim başımıza musallat etme. Bizi dünya ve ahiretin en hayırlı rızkıyla rızıklandır. Senin her şeye gücün yeter.